15 Temmuz 2017 Arifane İlim Derneği Evuzu Uzzu Billaahi Min Ash-Shaytanir Rajeem Bismillahi asr Husr Illa Amenu Ve Amel Salihate Ve Tawasul bil haq Ve Tawasul Al-Sabr Cada Allahu Al-Azim Elhamdulillahi Rabbil Alemin Evet bugünkü sohbetimiz günün önemine binaen 15 Temmuz 2016 ülkemizi işgal girişimi hareketine karşılık milletimizin yaptığı kahramanlıkla Cenab-ı Allah'ın yardımı ile bu halden darbe görüntüsü altında harekete geçirilen bu halden kurtulmanın yıl dönümünde bulunuyoruz. Bu Olay ile alakalı bu işgal girişimi nasıl oldu, neden oldu? Biz tabi bu işe, işin siyasi tarafından değil, dini eksiklerimiz yönünden bakarak bir şekilde bu sohbetimizi bu şekilde yapmayı planladık. İnşallah bu husus üzerine konuşacağız. Şimdi öncelikle şunu belirtelim. Sohbetimize başlamadan önce Bu 15 Temmuz olaylarında e, Kahraman milletimizden 249 şehit verdik Allah şehadetlerini kabul etsin İnşallah e, 2000'den fazla da gaziimiz oldu, yaralımız oldu Allah-u Teala bunlara da Şifalar ihsan eylesin Böyle duamızı yaptıktan sonra Konuyla alakalı öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Rum Suresi 47. ayette Allahü Teala müminlere yardım etmek bizim üzerimizdeki bir haktır. Buyurmakta ne ale? Rum 47. Burada Allahu Teala müminlere yardım etmek hususunda kendisinde bir hak olduğunu üzerinde, üzerimizde haktır diyor. Kendisinde bir hak olduğunu beyan etmekte yani biz mümine yardım ederiz. Anlamına gelmektedir. Burada önemli olan tabii ki mümin olabilmek. Daha önceki sohbetlerimizde de bu konuyu yine işledik ama kısaca bunun üzerine de duralım istiyorum. Önce Müslüman olunur. Müslüman ayrıdır, mümin ayrıdır diye biz tarif ediyoruz. Bunu İbn Arabi Hazretlerinin eserlerinden edindiğimiz bilgiler dahilinde böyle bir tasnif, ayrım yapıyoruz. Çünkü yine Kur'an-ı Kerim'de belirtilen ayetlerde bu husus dile getirilmiş. Mümin olduk demeyin, Müslüman olduk deyin. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi buyuruyor Allahu Teala. Uyarıyor. O zaman İslam'a girenleri biz mümin olduk dedikleri zaman Allahu Teala uyarıyor o Bedeviler şimdi burada demek ki Allah'ın varlığına iman etmiş olmak ile kişi Müslüman oluyor Allah'ın i̇bn Arabi Hazretlerinin bakış açısına göre Allah'ın birliğini bilmek ve birliğini birlemek ile insan ancak mümin olabiliyor bu durumda mümin Müslümanın bir basamak daha üzerinde olmuş oluyor daha bilinçli şuurlu Müslüman diyelim biz buna. Mümin olmak demek Allah'ın birliğini bilmek ve birlemek ile olunuyor. Allah'ın birliğini birlemek ayrı şey. Allah'ın varlığına inanmak, iman etmek ayrı şeydir. Allah'ın varlığına iman eden çok insan vardır. Bunların hepsi Müslüman kategorisinde işlenir. Ama Allah'ın birliğini bilmek ve birlemek hususuna geldiği zaman burada sayı düşüyor, azalıyor. Bunun da ötesinde ihsan sahibi mümin diye belirtiyor eee İbn Arabi Hazretleri ve dinimizde bunlar bu şekilde kategori olarak bu şekilde işlenmiş. Biz inandık, iman ettik Allahu Teala'ya demekle elhamdülillah Müslümanız diyoruz. Eyvallah. Fakat Müslümanlığın gereğini yapıp mümin olmanın gereğini ifa edip bu kategoriyi bu basamağı yükseltme gayretine maalesef genel olarak toplumumuz olarak böyle bir gayrete girmiyoruz. Türk Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan halkımız, milletimiz %99'u Müslüman diye bilinen bu halkımız evet Allah'ın varlığına inanmak, iman etmekle Müslüman Müslümanız diyoruz. Doğrudur Müslüman. Fakat bu İslam'ın gereğini işte Müslüman olmanın gereğini yaşayamıyoruz. Sözde Müslüman olmakla Allah'ın emirlerini Kur'an-ı Kerim'de belirttiği Resulullah Efendimizin beyan ettiği Şeriatın emirlerini yerine getirmekte bir zafiyet var Bir zayıflık var En azından Müslümanımın dediği halde birçok insan Beş vakit namazını kılmamakta Yani bu nasıl bir Müslümanlık oluyor Beş vakit namazı kılmadığımız halde Nasıl Müslümanız Diyebiliyoruz bu Allah'ın emri Kur'an-ı Kerim'de sabit, net bir şekilde ortada. Resulullah Efendimiz bunu namazın ehemniyetini çok cefaatle birçok hadisi şerifinde beyan etmesine rağmen namaz dinin direği diye belirtilmiş olmasına rağmen öldüğünde kişi ilk önce kabirde sorulacak olan ameli namazdan olduğunu beyan edilmiş olmasına rağmen yine ahirette Sura üfürüldükten sonra mahşerde dirilişte 55 tane durak var demiştik. O durakların başında ilk birinci durakta da yine kula namazından sorulacağı beyan edilmiş olmasına rağmen biz nasıl oluyor bu gaflet ki Müslümanım diyen kişi bu namaza ehemliyet vermiyor. Namazını 5 vakit namazını düzenli olarak kılmıyor. Bu bir defa Müslümanım diyen insanın kendisini en başta sorgulaması gereken bir durum yani ben Müslümanım diyorsam Allah'ın emri ortada Allah'a inanıyorum, iman ediyorum Kur'an'a inanıyorum Resulullah Efendimiz'in hadislerine inanıyorum, iman ediyorum diyorsunuz genel olarak diyoruz toplum olarak ama hadi namaz e, namaz yok ya işte, biraz daha duralım biraz yaşımız kemale gelsin yaşlanınca kılarız çoluk çocuğu evlendirelim emekli olalım ondan sonra başlarız gibi türlü türlü nefsin oyunlarıyla şeytanın oyunlarıyla yapılan bahaneler böyle bir şey kabul edilemez bunlar yani çok basit asla kabul edilemeyecek şeyler bahaneler burada insan kişinin kendisini sorgulaması lazım yani ben neden müslüman olduğum halde namaz kılmıyorum ya da nam neden namaz kılamıyorum bu sorguyu Defa ne oturup tefekkür edip aklı başında olan bir insan sorması lazım. Yani Müslümanlığın gereği namazını kılmaktır. Tabii ki dinimizin birçok emirleri hükümleri vardır ama en başta bu geliyor. Çünkü namaz kıldığı zaman namaz kötülüklerden insanı alıkoyar. Buyruluyor. Namaz kılan insan Allah'a yakın elde etmek hususunda birçok hoş olmayan ahlakından kurtulmalar başlayacaktır. Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla. Onun için namaz bu yolun başıdır, dinin direğidir. Bu hususu böyle belirttikten sonra kardeşlik mevzusuna değinmek istiyorum. Yine Hucurat suresi 10. ayette Allahu Teala şöyle buyuruyor: Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Burada Mümin olmak hasebiyle Mümin olan herkesin Kardeş hükmünde olduğunu Beyan etmekte Allah-u Teala bize Milleti ne olursa olsun ırkı ne olursa olsun Eğer ki kişi mümin ise Allah'a inanmış iman etmiş Tevhid ile Allah'a birlemiş ise Bunların hepsi Kardeştir Bu kardeşlik duygularından Uzak düştüğümüz Oranda Müminliğimizi kaybetmiş oluruz birbirinizi sevmedikçe gerçek mümin olamazsınız buyuruyor Resulullah Efendimiz gerçek imana eremezsiniz iman etmedikçe de cennete giremezsiniz buyuruyor demek ki imanın şartı mümin olarak mümin kardeşlerin birbirini sevmesi maalesef günümüzde bu, bu da çok zayıflamış ve unutulmuş vaziyette dış mihrakların öyle diyelim artık bu Müslümanları bu müminleri bölmek parçalamak bunların arasına fitne sokmak amacı ile yapılan gayrimüslimlerin, dışmihrakların müslümanlar arasında müminler arasında yapmış oldukları oyunlar, tezgahlar, hepinizin malumu biliyorsunuz bu şekilde işte millet ayırımı yaparak, ırk ayırımı yaparak birbirimizi birbirimize düşman etmişler halbuki aynı Allah'a iman etmekteyiz, aynı camide namaz kılmaktayız, aynı Resulullah Efendimizin hadisi şeriflerine binaen ahlakımızı güzelleştirmek gayreti içerisine girmekteyiz Buna rağmen Millet olarak ayrımcılık ırk olarak ayrımcılık yaparak Birbirimizi sanki böyle düşmanmış gibi Mezhep ayrımcılığı Bu da çok mühindi mevzu Maalesef günümüzde en çok Toplumumuzun kanayan yaralarından Hatta dünya üzerindeki Müslümanların Kanayan yaralarından biridir Mezhep ayrımcılığı Mezhepler hak Bildiğimiz dört hak mezhebimiz Hepsi Resulullah Efendimizin sünnet-i üzerine iştihatlarını yapmış olan imamların dinimizin hükümleriyle ala alakalı iştihatları, beyan ettikleri iştihatları üzere yapılan bir, ameli bir durumdur bu mezhepleri. Yani biz maalesef farklı bir mezhep mensubu gördüğümüzde camide namaz kılarken sanki başka bir dinin mensubu adam yanımızda duruyormuş gibi bir muamele yapıyoruz. Bir uzaklık bir soğukluk hissi oluşuyor genel olarak toplumumuzda Müslümanlarda o da bizim kardeşimiz mezhebi farklı olabilir hak mezheb üzere ya o da mümindir o da kardeşimizdir mezhebin farklılığı zaten bir rahmettir Allahu Teala'dan Allahu Teala bu mezhep farklılığını bu gözle görmemiz lazım müminlere bir rahmettir yani kolaylıktır bu mezhepte yapacağın ibadet amelin senin bazı şartlarından dolayı sana zorluk çıkarıyorsa bu içinde bulunduğun mezhebinden e, şartları o ameli yerine getirmekte sıkıntıya sokuyorsa sen burada o ameli yerine getirirken, o ibadetini yerine getirirken diğer mezhep imamının iştihatı üzerine dönerek o iştihattan hareketle o amelini rahat bir şekilde yerine getirebilirsin Resulullah kendimiz nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz kolaylaştırınız diyor zorlaştırmayınız diyor bu hadisi şerefi de düşünerek, bununla hareket ederek dinimizin kolaylık dini olduğunu bir defa bilmemiz lazım. İçinde bulunduğumuz duruma göre, şarta göre de nasıl hareket edeceğimizi bilmemiz lazım. Bunu bilmemiz için de tabii ki ilim sahibi olmamız lazım. Maalesef bizim en büyük yitiğimiz, en büyük hatamız bu alanda. İlim sahibi olmuyoruz, olamıyoruz. Allah'ın dinini emetmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'deki hükümlerini bilmek her Müslümanın üzerinde fartır Allahu Teala dinimizin hükümlerini bilmeyi her birimize bas kılmış ama biz ezberci olduğumuzdan taklitçi olduğumuzdan dinimizin birçok hükümlerini öğrenmekten uzak kalmışız uzak durmuşuz en basit hükümlerini dahi öğrenmekten uzak durmuşuz Bazen öyle zaman geliyor ki işte bir dinimizin hükmüyle alakalı bir mevzu Belki bir gusül abdestiyle alakalı bir mevzu Belki bir zekat ile alakalı bir mevzu Abdest ile alakalı bir mevzu Ki bu bütün Müslümanın Müslümanım diyenin mutlaka bilmesi gereken mevzulardır bunlar Bununla alakalı mevzuda işte bir hoca efendiye soralım deniliyor Gidelim ya işte şu, şu kişi bilir veya da şu hoca efendiye bir gidelim de şu hususta bu nasılmış gibi Kardeşim sen Müslüman değil misin? Bu din sana inmedi mi? Müslümansan sen bu dinin hükmünü niye öğrenmiyorsun? Niye açıp evine bir ilmihal almıyorsun? İbadetlerinde yapacağın, amellerinde yapacağın halleri, ilmi, hali, fıkhi bilgileri neden öğrenmiyorsun? Nasıl Müslümanlık bu böyle? Bu, bu konuda da her birimiz bir, kendimizi bir sorgulamamız lazım oturup bu hususta bir sorgulama yapmamız lazım. Bizim işte en büyük kaybımız ilim edinmek hususunda çok gevşeyiz. Çok zayıfız. Dinimizin emirlerini öğrenmek, dinimizin hakikatlerini öğrenmek, şeriatın hakikatlerini öğrenmek hususunda da çok zayıfız. İşte bu zayıflık bizi nereye götürüyor? Dini istismar edenleri, din simsarlarının İstediği gibi bu memlekette, bu milletimiz üzerinde at koşturmasına sebep oluyor. Bu 15 Temmuz'da yaşadığımız olay, ondan öncesinde yine ülkemizde yaşadığımız birçok hadiseler, bütün bunlar dinimizin hakikatini bilmemek, öğrenmemek, yaşamamak, ilim sahibi olmamak hasebiyle dini istismar eden sözüm ona işte hoca şey cemaat lideri ilahiyatçı profesör din adamı gibi kimlikler altında bulunan insanları din hususunda bilgisi olmayan dinin hakikatleri konusunda bilgisi olmayan cahil milletimizi kandırması kendisini din konusunda çok ali göstermesi uzman göstermesi ve böylece Tuzaklarına düşürmesi. Bu hadiseleri maalesef çok uzun yıllardır milletimiz yaşamakta. Osmanlı'nın son dönemlerinde de bunlar yaşanmış. Osmanlı döneminde çok detayına girmek istemiyorum. Bazı padişahlar döneminde böyle dini bozmak, dini inancı bozmak amacıyla toplum üzerinde, millet üzerinde farklı bir... Hareket yapmak, bu proje diyorum ben buna, dış mihraklı bir takım projenin ayağı olmak adına faaliyette bulunan bazı o dönemlerde dahi, Osmanlı'da dahi tarikat liderleri, şeyh konumunda olan, adına şeyh denilen, adına mürşit denilen bir takım insanlar çıkmış. Bazı padişahlar bu hususta zamanın yetkin din adamlarının da ehil din adamlarının bu hususu anlaması bu tehlikeyi padişahlara bildirmesi neticesi işte bu sahte din adamları bir şekilde bertaraf edilmiş katledilmesi gerekenler katledilmiş sürgün edilmesi gerekenler ülke dışarısına çıkarılmış sürgün edilmiş bu şekilde de bir faaliyette bulunulmuş şimdi ülkemizde bizim sorgulama yapmadığımızdan dinimizi öğrenmek adına ilim tahsil etmediğimiz için hep böyle hazırcı hazır lokmacı olduğumuzdan dolayı bazı insanlar bu dini dile getirmek anlatmak adına yola çıkmışlar ön plana çıkmışlar ama amaçları farklı işte bu 15 Temmuz olaylarına sebep olan FETÖ'de bunlardan biri yıllardır belki 40 sene gibi bir zaman içerisinde maalesef bizim halisane niyet içerisinde olan çoğu insanımızı, milletimizi kandırmışlar. Allah adına, din adına ihtiyaç sahibi insanlara hizmet etmek adına diye maddi ve manevi birçok milletimizi bu şekilde sömürmüşler. Ve birçok dinimizin hakikatinin idrakine varamayan, kendi ilim tahsil ederek bunu öğrenmeyen, dinimizin hükümlerini öğrenmeyen insanlar da bu insana ve bunun gibi insanlara tabi olarak körü körüne ta, e, bi, biat ederek artık cahilane bir samimiyet içerisinde öyle diyelim. Evet samimiyet bu yolda din yolunda ilerlemek için samimiyet en önde gelen şarttır. Ama buradaki samimiyet cahilane bir samimiyetle olmaz. Kişi belli bir düzeyde ilim tahsil etmesi gerekir ki o samimiyet ile arkasından gideceği kişinin ehil olup olmadığını ölçsün görsün bunun bir ölçüsü var <gülüyor> elimizde bir terazi var bu terazi dinin yani bu terazide tartıp yani bu dinin neresinde bu dini hakikatin neresinde şeriatın neresinde bu teraziyle ölçüp tartacak ki ondan sonra tabi olacak kendisine önder kabul edecek kişinin arkasına takılsın gitsin tarikatlar tarik Arapça'da yol demek tarikatlar Osmanlı döneminde yoğun bir şekilde faaliyet göstermiş daha sonra Türkiye Cumhuriyeti döneminde bazı hukuki sebeplerden dolayı bir takım kısıtlamalar oluşmuş fakat günümüzde halen tabii ki e, birçok tarikat faaliyet gayri resmi yollandı olsa faaliyet icra etmekte. Bazı cemaatler oluşmuş yine bu dinin hakikatlerini anlatmak, dile getirmek, insanlara yaymak, İslam'ı anlatmak adına. Şimdi bu e, tarikatların din açısından baktığımızda oluşum hak mıdır? Evet, haktır. Yani biz şimdi tarikatı nasıl anlayacağız? Allah'a giden yol. İbn Arabi Hazretleri ve Ehlullah'ın birçoğu Allah'a giden yol mahlukatın adedindedir buyurmaktadır. Allah'a bütün yollar Allah'a gider. En kamil, en kamil cihetten Allah'a giden yolu tespit etmek, bulmak, ona tabi olmak ve o yol üzerinden seyr etmekle kişi kısa olan ömrünü en kıymetli bir şekilde değerlendirmek Allah'ı bilmek, tanımak ve kulluğunu en kamil şekilde icra etmek, yerine getirmek amacıyla böyle tarikatlere teveccüh etmiş oluyor, yönelmiş oluyor. Tarikatlar kurucuları, pirleri Resulullah Efendimizin manevi varisleri olan Ehlullah'ın büyükleri tarafından kurulmuştur. Yani o tarikatların, o yolun kurucusu piri adına mesela ne diyoruz? Bir kadiri yolu dediğimiz zaman Abdülkadir Geylani Hazretlerinin yolunu anlıyoruz. Rufayi yolu dediğimiz zaman Ahmet Er Rufai Hazretlerinin yolunu anlıyoruz. Yine işte bunun gibi birçok e, ehlullahın seçkinleri, önde gelenleri tarikat kurucuları yani pirleri. Bunlar, bunlara neden tarikat kurucusu denilmiş? Bunlar edinmiş oldukları bu hakikatleri Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyesine ittiba ile Kur'an-ı Kerim'den anladıkları bu ayetlerden anladıkları hakikat ile bu hakikati kendi usul ve tarzları, yöntemleriyle buna biz meşrep diyoruz. Bu usul, tarz, yöntem ile insanlara anlatmaya başlamışlar. İşte bu usul, tarz, yöntemle anlatma şeklinden dolayı da bunlara münhasır bir yol sonra arkasından gelenler onlara adını anarak bir yol Demişler ki işte Kadiri yolu, Nakşi yolu, Rufaiye yolu, Ticani yolu gibi böyle bir işte bu tarikatlar bu şekilde açığa çıkmış. Bütün bu tarikatların kurucuları olmalısı hasebiyle pirleri hak olan tarikatların pirleri Ehlullah'ın seçkinleridir. Bu tarikatlar zaman içerisinde gelirken tabi ki insan oğlu ömrü belli belli bir ömrü yaşadıktan sonra her nefis ölümü tadacak. Bu şekilde eceli gelen ölecek. Bu tarikatların pirleri kendi bünyesinden ehil kişi yetiştirebildiyse ehil yetiştirdiği kişiyi manevi işaret ile bakın burayı tırnak içinde söylüyorum. Manevi işaret ile yani bir kişi hiçbir tarikat piri bu yola devam etsin benim oğlumu getirdim damadımı getirdim dememiş bu, bu işler manevi işaretli olur Resulullah Efendimizin onayı ile maneviyattan alınan onay ile kendinden sonrası için bırakacağı kişiyi manevi işaret ile aldığı işaret ile bırakmış bu şekilde silsileler devam etmiş bu tarikatlardan günümüze ulaşanlar olduğu gibi yine bu tarikatlar içerisinde o tarikat şeyhinin, mürşidinin mahiyetinde bulunan öğrenciler içerisinde ehil, kamil kimse çıkmadığından manevi işaretle gelmediğinden dolayı o şeyhin ölümüyle vefatıyla o kol kapanmış. Devamı olmamış. Bazı tarikatlar böyledir. Bir yere kadar gelmiştir. Ama ehil o tarikat kendi bünyesinden ehil bir e, kamil bir mürşit çıkaramadığında da o yol körelmiş oluyor, kapanmış oluyor. Son zamanlarda Osmanlı'nın son dönemlerinde de bu yaşanmış ve son zamanlarda ülkemizde de yaşanan birçok mantar gibi tarikat var. Elhamdülillah çok zengin yani ülkemiz bu yönden. Türkiye, e, Türkiye dışında dünyada da herhalde durum aynıdır bilemiyorum çok. Dünyadaki başka ülkelerde İslam ülkelerinde ya da başka ülkelerde bu tarikatlar mevzusu nedir o hususta çok fazla bir bilgim yok ama ülkemizde gördüğümüz müthiş bir tarikat zenginliği var. Müthiş bir şeyh zenginliği var. mürşit zenginliği var. Önüne gelen tarikat şeyhi olmuş, mürşidi olmuş, çıkmış. Bu tarikatlarda bu konularda hak olan yol üzerinden geldiği halde sonradan dejenere olmuş. Bozulmuş, asimile olmuş, bozulmaya uğramış, hak yol üzerinden çıkmış, sapmış, çeşitli hurafelerle içi dolmuş maalesef günümüzde birçok tarikat ve cemaat bulunmaktadır. Burada özellikle bu sohbete gelen abilerimizi, kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı bu hususta bugünün önemine binaen bu mevzuyu ele alıp açmak istedim. Aynı şekilde bizi dinleyicilerimizden de YouTube üzerinden dinleyecek kardeşlerimiz de bu hususta şöyle bir tefekkür etsinler. Dediğimiz gibi ülkemizde birçok tarikatlar gelen mürşidinin gerçek manada şeyhin ehil olan bir zevatı bulmaması ve görev manevi işaret almadığından dolayı görev vermemesine rağmen bu kişinin ölümüyle vefatıyla bu tarikatın içerisinden çıkan uyanık bazı insanlar menfaat temin etmek isteyen insanlar demişler ki efendim işte ben işaret aldım posta ben oturdum bu tarikatın şeyhi benim ya da bu cemaatin lideri benim cemaat sormuş nasıl oldu bizim pirimiz şeyhimiz bir işaret vermedi vefatından önce söylemedi böyle bir şey Evet o vefatından önce işaret vermedi ama vefat ettikten sonra bana bu görevi verdi. Veyahut da ben rüyamda gördüm, Resulullah Efendimiz'den bu görevi aldım. Peki bunun teyidi nerede? Bu cemaatin, bu tarikatın müntesibi olan insanlar neye inanacak? Bu adamın sözüne inanıyorlar. Ne, teyit nerede? Yaşayan şeyhi bu görevi ona vermedi. Ölümünden önce vefatından önce ben manevi işaret aldım da bunu sizin başınıza bırakıyorum şeyhiniz olarak demedim. Böyle bir işaret yok. Bu adam çıktı dedi ki şeyhinin vefatından sonra posta ben oturuyorum. Benim hakkım dedi. Nasıl oldu? E ben işaret aldım. Nereden aldın? İşte manevi işaret aldım. Peki bunun teyidi nerede? Bunun garantisi nerede? Bunun teyidi garantisi yok. Birçok eğer böyle uyanık e, insanları kandırmak isteyen Onları kendi nefsine hizmet ettirmek isteyen uyanıklar çıkmış Günümüzde bu manada birçok tarikat var i̇sim, Burada isim vermiyoruz Şu tarikat bu tarikat demiyoruz Herkes kendisi tefekkür etsin Aklı selim olarak düşünsün Terazi dediğimiz o ilim terazisine koysun Ferasetiyle basiretiyle baksın kim hak yol üzerinde kim hak yoldan sapmış görsün Allah görmeyi nasip etsin herkese şimdi burada bu e, tarikat sözüm ona tarikat şeyhleri bu tarikatlerin başına geçerek müridan takımını kendi menfaatlerine hizmet ettirmeye başlıyorlar maalesef birçok bid'atleri dolduruyorlar dinimizde olmayan hurafeler hikayeler büyük bütün müridan takımının beynini karıştırıyorlar, sulandırıyorlar. Müridan takımı zaten ilim tahsil etmek gayretinde olan bir insan değil ki maalesef. Yani bırakın sıradan tarikat mensubu olmayan müslüman kardeşlerimizi ülkemizde tarikat mensubu olan kendilerine mürid denilen zevap dahi açıp da hakikate dair kitap okumuş değil. Kur'an-ı Kerim'in tefsirini okumuş değil. Maalesef böyle bir gayret içerisinde değil yani. Hakkı, hakikati öğrenmek adına, kulluğun hakikati ne demek, kulluğun hakikati nasıl yaşanır bunu öğrenmek adına bir kitap okumuş değil zaten. E bu ilim tahsilini yapmayınca e, cahil bu sefer başına gelen adamı önderi kabul ediyor, şeyhi kabul ediyor, mürşidi kabul ediyor. O ne derse körü körüne ona inanıyor, iman ediyor. Efendi, senin şeyhin, mürşidin şöyle şöyle söz söylüyor. Lakin bu söz Kur'an'a aykırı. Bu söz Resulullah Efendimiz'in hadisi şerifine aykırı. Şeriata aykırı denildiği zaman yok hayır kabul etmiyor. Benim şeyhim asla yanılmaz. Benim şeyhim asla günah işlemez. Benim şeyhim asla hata yapmaz. Benim şeyhimden sen daha iyi mi bileceksin? Benim şeyhim zaten gafs. Kutup Her ne hikmetse zaten bütün tarikatların Türkiye'mizde yüzlerce binlerce tarikat var Hangi tarikatın müridine sorarsan sor Şeyhi kutuptur Ya mübarekler Dünya üzerinde yaşayan bir tane Bir tane kutup olur İnsan kamil bir kişidir Yüz tane bin tane kutup yok Yok öyle bir hakikat açın bir kitap okuyun O zaman Yüz tane Tarikatın müriden takımı kendi şeyhinin kutup olduğunu, mürşidi kâmil olduğunu iddia ediyorsa, insanı kâmil olduğunu iddia ediyorsa, o zaman bu yüz tane müridin 99 tanesi yalancı çünkü bir tane olacak bu insanı kâmil, yeryüzünde bir tane olur yani her asırda, her devirde bir kişidir bu insanı kâmil. Resulullah Efendimizin gerçek varisi olan zamanın kutbu denilen, Gavsul azam denilen zat yeryüzünde yaşayan bir kişidir. Onun vefat etmesiyle onun yerine o üçler dediğimiz ehlullahın en seçkinlerinden biri o vefat edenin yerine geçer. Bunlar i̇bn Arabi Hazretlerinin Fütahat-ı detaylıca teferruatıyla işlenilmiş, izah edilmiştir. Geçmiş sohbetlerimizde var zaten bu konular. Bunu işte bir tarikat ehli bir müridan bu hakikati okumadığı için, bilmediği için Herkes diyor ki benim şeyhim insanı Kamil Kutup zamanın kutbu Gavs hayır efendim bir kişi olur O zaman Birisi bu iddiada bulunanların Müridanların iddiada bulunanların şeyhilerinden Belki bir tanesi eğer insanı Kamilse Ötekilerin hiçbiri o insanı Kamil değil O kutup değil Bu hakikati bir defa Bilmemiz lazım idrak etmemiz lazım açık kitap okuyorum işte bu şekilde Müriden takımı kendi şeyhini ilimsizlikten dolayı, cehaletinden dolayı şirke düşüyor. Artık onu öyle bir gözünde büyütüyor ki ilah yapıyor. Artık ilah yapıyor yani. Şunu iyi anlayalım. Bakın. Bir mürşid, bir şeyh bu yollarda Resulullah Efendimiz'e gitmiş varmış, ulaşmış, ilmi hakikatleri kendinde hazmetmiş. Resulullah Efendimize gitmiş, ondan hakikatleri almış, öğrenmiş, idrak etmiş, Allah'ı bilmiş, tanımış ve ondan sonra yani cem makamına ermiş, ondan sonra cem makamından fark makamına geçmiş. Cem makamında kalan bir şey mürşit mürşidlik edemez. Kamil olması için Cem makamından sonra Fark makamına inmesi lazım Tekrar toplumun içerisine dönecek O farkı Fark makamına gelecek insanları irşat edecek İnsanları bu şekilde irşat etme Yetkisine haiz olmuş Manevi olarak bu yetkiyi almış Resulullah Efendimiz'den almış kişi Alır Bu yolda seyrüsülük etmek isteyen insanı alır Resulullah Efendimiz'e tutar elinden Geçtiği daha önce geçtiği yollardan O tehlikeleri bildiği için Resulullah Efendimiz'e bu yanındaki müridini, müridan takımını tutarak elinden, yani ona ilmini, ilmi hakikatleri anlatarak, tutarak, elinden tutaraktan kastımız, mecazi anlamda söylüyoruz. Bu ilmi hakikatleri anlatarak Resulullah Efendimiz'e götürür, teslim eder. Mürşidin görevi budur. Şeyhin görevi budur. Ondan sonra o kişinin seyri sülüğü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından yapılır. Dolayısıyla bir mürid için şey mürşit araçtır, araç amaç değil. Maalesef günümüzde birçok müridan bunu karıştırıyor işte. Bunu karıştırdığı için şeyhini, mürşidini ilah ediniyor. Şirke düşüyor. Gözünde o kadar büyütür ki, evet gözünde büyüteceksin. Samimiyetle ola samimiyetle ona intisap edeceksin onun verdiği emirler dahilinde nefsinin terbiye ve tezkiyesini yapacaksın ama bunları bütün yaparken bir taraftan ilim de tahsil edeceksin sadece taklitçilikle olmaz bu sen git bir mürşide teslim oldun da, şeyhe teslim oldun de hiç ilim tahsiliyle uğraşma haftada bir kere o cemaatin zikrine git zikir halkasına katıl Allah Allah diye zikret devran et bir de zikrederken de kendini parçala Yerden yere at O da öyle bir şey de yok dilimizde O da nefsani bir mevzu var Bunu bütün sohbetlerimizde dile getiriyoruz Ondan sonra Oradan ayrıldıktan sonra bir hafta boyunca Senin ne ilim tahsilim var Ne dinin hakikatlerini öğrenmek idrak etmek ve yaşamak adına bir amelim var Bir gayretin var Ne nafilelerle bir iştigalim var e, Bir hafta sonra tekrar gideyim İşte ben falanca tarikatın mensubuyum Veya falanca cemaatin intisaplısıyım işte haftada bir sohbetine gidiyorum onun dışında oradan ayrıldıktan sonra hiçbir gayret yok dinini öğrenmek yaşamak adına böyle bir müntesiplik olmaz böyle bir intisap olmaz bu kuru kuruya intisaptır yani futbol takımı tutar gibi bir yere intisap etmektir falanca takımı tutuyor falanca <gülüyor> takımı tutuyor gibi bir şeydir böyle bir şey yok mürit Denilen kişi, yani hakkı, hakikati aramak için yola çıkan kişi uyanık olması lazım. Dinin hakikatlerini iyi öğrenmesi lazım. Yaşaması lazım. ilim tahsil etmesi lazım. Bu tahsil ettiği ilim haline yansıması lazım. Hali açığa çıkarması lazım. Fiillerine yansıması lazım. Ve bunları yaparken belli bir düzeyde ilim elde ettiğinde işte o zaman karşısındaki... Tabi olduğu, önder kabul ettiği, mürşid kabul ettiği, öğretmen kabul ettiği, rehber kabul ettiği kişiyi Bu ilmi hakikat terazisinde tartması lazım Bu mürşidim, bu öğretmenim, bu rehberim Ne derece Hakikat üzere, şeriata intisaplı bir şekilde gidiyor Bunu tarttığı zaman Bu ilimi elde ettikten sonra tabi bunu tarttığı zaman zaten görecek Karşısındaki intisap ettiği kişi Şeyh diye gördüğü kişi, mürşit diye gördüğü, rehber diye gördüğü kişi Şeriata muhalif hal, hareket ve tavır içerisinde ise Resulullah Efendimizin men etmiş olduğu, dinimizin men etmiş olduğu hal, hareket ve tavırlar içerisinde ise Hemen ölçüsünü koyması lazım Kardeşim bu adam bir değil, iki değil, üç değil Şu, şu, şu, şu, şu hadiselerinde ben baktım, gördüm dinin hükümlerine şeriatın emirlerine muhalif bir yaşantı içerisinde bu o zaman bu adam şey olamaz mürşit olamaz irşat edemez demesi lazım bu hakikati görüp oradan derhal kurtulması lazım maalesef birçok çok tarikatlar günümüzde insanları böyle işte şeyh müsveddeleri mürşit müsveddeleri nefsine nefsi emmaresine hizmet ettiriyor müridan takımlarını. Bu zavallı müridan takımları da hakkı hakikati görmedikleri için, ilim tahsil etmedikleri için, neyin doğru neyin yanlış olduğunu görmedikleri için öyle bir körü bağlanmışlar ki bu şeyh efendilerine öyle bir körü bağlanmışlar ki onu öyle bir ilah edinmişler ki hiç onun dışında hiçbir şeyi kabul etmiyorlar. Kabul etmez hale gelmişler. Büyülenmişler. Maalesef birçok şeyh konumunda olan, münşit konumunda olan insanlar var ki bu müsveddeler mahiyetinde cinler var. Cinleri bir şekilde tesiri altına almışlar. Aslında cinler onlarla oynamakta, tesir altına almakta ve bu cinlerini kullanarak işte o müriden takımlarını büyülüyorlar. Onların beyinlerini böyle sulandırıyorlar, büyülüyorlar, kendilerine rağm ediyorlar, tabi ediyorlar. Her türlü hizmeti ettiriyorlar. Her türlü nefsani hizmetlerini de ettiriyorlar. Hı. Nefsine köle, kul köle ediyorlar mesela. Bu şekilde olan insanlar da var. Bu hususta Müslüman kardeşlerimiz uyanık olması lazım işte. Yani bunların hepsini bilmek, bulmak, ayırt edebilmek, fark edebilmek için ise Müslüman kardeşimin uyanık olması lazım. İlim tahsili etmesi lazım. hak Hakikate dair bir takım ilimleri elde etmesi lazım ki bu teraziyi, bu manevi teraziyi elde etmiş olsun. Ferasete sahip olsun. Az da olsa bu ölçüyü koyabilecek basirete sahip olsun. Karşısındaki insanın bir dolandırıcı, bir üçkağıtçı olduğunu veya da cinleri kullanan bir büyücü olduğunu anlayabilsin. idrak edebilsin. Gözü açılsın. Bu hususta insanları uyarmak istiyoruz. Bu uyarmak hususunda da kendimize bir görev addediyoruz. Çünkü bu manada maalesef ve maalesef ülkemizde çok çok çok fazla uyumakta olan insanlar var. Onları uyutmakta olan şeyh ve mürşit müsveddeleri var. Maalesef yani bu hakikat görülmesini istiyorum. Şimdi bu şeyh ve mürşit müsveddelerinin bir kısmı tamamen nefsani istek arzularına hizmet ettirmek için bu uyanıklarını, uyanıklıklarını bu zekalarını kullanmışlar insanları kendilerine rağmen etmişler bir de farklı bir grup daha var dış mihrakların İslam düşmanlarının gayrimüslimlerin ülkemiz üzerinde Osmanlı'da yaptığı oyunlar Osmanlı'yı parçalamak için yaptığı oyunlar bu müslümanları parçalamak müminlik anlayışını, şuurunu, ümmeti Muhammed anlayışını, şuurunu bozmak, fesada uğratmak için yaptıkları girişimler, nitekim e, televizyonlarımızda, son dönemlerimizde bazı diziler de var. Mesela Abdülhamit Han'ın hayatını anlatan dizide görüyoruz değil mi? Ne oyunlar, ne tezgahlar yapılmış gayrimüslimler tarafından. Bu oyunlar, bu tezgahlar Osmanlı'nda yapıldı, oynandı. Yine Türkiye'mizde Türkiye Cumhuriyetimizde de halen yapılmakta, oynanmakta. allah Teala bu milletimize basiret versin, feraset versin ki artık şu oyunları görelim, anlayalım, idrak edelim, uyanalım, bir olalım, birlik olalım, ümmeti Muhammed bilincine erelim de bu dış mihrakların bizim üzerimizde nasıl oyunlar oynadığını, ne gayretler içerisinde neler yaptıklarını anlayalım, idrak edelim de onlara prim vermeyelim, onların oyunlarını bozalım, Onlara karşı mücadeleye girelim. Onlarla yapılacak mücadelede nasıl biri olabiliriz, birlik olabiliriz? Bunun hesaplarını yapalım. İşte bu dış, dış mihraklar bazı tarikatlerde, bu bozulmaya yüz tutmuş tarikatlerde, cemaatlerde kendi adamlarını özellikle yetiştirdikleri bilinçli, şuurlu bir şekilde İslami bir takım düşünceleri vererek, din konusundaki bilgileri vererek yetiştirdikleri insanları, bu tarikatların içerisine soktular bu cemaatlerin ülkemizdeki cemaatlerin içerisine soktular bu şahıslar şu an bazı tarikatlerde işte onların dış mihrakların sokmuş oldukları bu şahıslar şey mürşit konumunda bu tarikatların başında oturmakta ve bunlar bilinçli olarak kasıtlı olarak İslam'ı bozmaya yozlaştırmaya dini kötülemeye dindarı kötülemeye yönelik faaliyetlerde bulunmakta. Hmm. Kendi müridan takımına verdikleri emirler ile müridan zaten ilim tahsil etmediği için, hakkı hakikati bilmediği için şeriatı bilmediği için, şeyhine derse ona ilah gibi tatmış zaten her dediğini yapıyor. Onlara verdikleri talimatlar ile İslam'ı küçük düşürecek Müslümanlığı küçük düşürecek İslam'ı bozacak Müslümanlar arasında fitne çıkaracak şekilde eylemlerde, fiillerde bulunmaya gayreti içerisine giriyorlar. İşte bakıldığı zaman işte ya falanca tarikatın e, müntesibi olan falanca şahıs şöyle bir fiil yapmış, şöyle bir eylemde bulunmuş. E ne yapmış bunu? E, şeyhinden emir almış. Mürşidi böyle yapın demiş. İşte İslam'ı korumak için, kurtarmak için şöyle yapacağız, böyle yapacağız demiş. Bir takım talimatlar vermiş. Bu Müridam da gitmiş, onun talimatıyla şöyle fiil yapmış, böyle fiil yapmış. Kardeşim şeriat ortada, şeriatın hükmü ortada. Sen Allah adına, din adına faaliyette bulunuyorum, bir şey yapıyorum diyorsun. Nitekim günümüzde işte işidin yaptığı da Allah adına yapıyoruz diyorlar. Allah'ın dinini yaşatmak için, yükseltmek için, korumak için yapıyoruz diyorlar. Müslüman kardeşinin kanını döküyorlar. La ilahe illallah diyorlar Müslüman kardeşinin kafasına sıkıyorlar Boğazını kesiyorlar Ya böyle bir şey olur mu? La ilahe illallah Diyen Müslümandır Sen bu sözü söyleyen Müslümanın kanını nasıl akıtırsın ya? Dinimiz Hüküm ortada La ilahe illallah diyen bir insanı Asla ve kata öldüremezsin böyle bir şey yok Buna rağmen Keleme-i getiren adamı katlediyorlar. Neymiş? Yok o Müslüman değil. Öyle Müslümanlık olmaz. Müslümanlık benim yaşadığım gibi Müslümanlık. Kendilerince bir Müslümanlık İslam profili kurmuşlar. O profilin içine uymayanları maalesef bazı bozuk mezheplerde de var. Ülkemizde Vahhabi zihniyet de ülkemizde hızla gelişmekte, yayılmakta. Buna karşı da birçok tedbirler alınması lazım. Müslüman kardeşlerimizi bu konuda da uyanık olmaya davet ediyorum. Bu Vahhabi zihniyet, bu bozuk itikad, bu bozuk mezheb... ...ülkemizde dini bilmeyen, İslam'ı bilmeyen kardeşlerimizi ele geçirmeye çalışıyor. Onların da zihniyetini bozmaya çalışıyorlar. İslam budur diye. Birçok işte tarikatların yaptığı gibi... ...bozuk tarikatların yaptığı gibi diyelim... ...başındaki o şeyh ve mürşit müsveddelerinin yaptığı gibi... ...böyle bir Vahhabi akım çıkmış. Yine... yeni gelmişken onu da dile getirelim... Günümüzde kendilerine üveysi diyen bir grup da çıkmış. Efendim günümüzde herhangi bir mürşide intisap etmeyen gerek yoktur. iddiasında bulunuyorlar. O devir kapanmıştır. Bitmiştir. Artık direkt Allah'a gidebiliyorsun. Adamlarda nasıl bir formül varsa <gülüyor> direkt Allah'a gidiyorsun. Nasıl gideceksin? İşte falanca falanca zikirleri okuyacaksın. Çekeceksin bu tesbihi. Ondan sonra senin Rüyanda sana Allah bir evliyayı gönderecek. O evliya senin mürşidin olacak. Seni irşat edecek. Seni Allah yolunda çok kısa bir sürede Allah'a ulaştıracak. İyi, güzel. Bu zümrenin içerisinde işte biz ulaştık diye iddiada bulunanlar var. Kadın olsun, erkek olsun. Şöyle bir hallerine bakıyorsunuz. Yaşantılarına bakıyorsunuz. Dış şekillerine bakıyorsunuz. Dinimizin hükümleri en ortada şeriatın bir kadının nasıl bir giyim kuşam içerisinde olması gerektiği erkeğin kadının nasıl bir yaşam içerisinde olmasını gerektiği şeriatın hükümleri açık net bir şekilde ortada ama bu iddiada bulunanlara bakıyorsunuz şeriatın hükmü üzerinde yok hanım kardeşlerimize bu iddiada bulunan hanım kardeşlere bakıyorsunuz gayet son derece açık bir şekilde açıklıklarına bir laf etmiyorum o onun kendi tercihidir. O İslam'ı dini bilmeyişinden, anlayamayışından, şeriatın hükmünü bilmeyişinden, yaşayamayışından kaynaklanan bir durumdur. O Allah'a eğer Müslümanım diyorsa, müminim diyorsa Allah'a hesabını verecek. O tesettüre girmemesinden dolayı. Fakat böyle birinin ben bu yolda Allah'a vasıl oldum iddiasında bulunması işte Allah'ın seçkin kullarından olduk. Biz mertebimiz makamımız yükseldi demesi şeriatın hiçbir İzi, emaresi üzerinde olmamasına rağmen son derece açık bir giyim kuşam içerisinde bir yaşantı içerisinde bütün vücut hatlarını ortada gösterir bir vaziyette yaşamasına rağmen böyle bir insanın bu iddiada bulunması ben üveysi yolu ile hakkı hakikati buldum Allah'a vasıl oldum Allah'ın sevgili kulları arasına nail oldum iddiasında bulunması abeste iştigaldır yani böyle bir hakikat yok sen şeriatı yaşamamışsın ki hakikati anladığını idrak ettiğini nasıl iddia ediyorsun üzerinde şeriat yok bu yolun kapısı şeriattır şeriat yaşanmadan hakikat idrak edilmez bilinmez bu iddiada bulunan yalancıdır bu iddia itibar edilmez bu hususla böylece dile getirelim yine melami mevzuuna geleceğim her zaman sohbetlerimizle dile getiriyorum melamilik Muhiddin İbn Arabi Hazretlerinin fütahat Mekke'sinde beyan ettiği, dile getirdiği Allah'a kul olmakta En kamil noktaya Erenlerin mertebesidir Melamilik Melamilik çok yüksek bir makamdır Mertebedir Ehlullahın, Evliya Allahın içerisinde çok sayılı insanlar ulaşır Melamilik makamına Ama günümüzde Kendilerine Melami diye Melamiyim diye Kendini Ortaya koyan bir defa hakiki melam ben melamiyim demez. Bunu da bir özellikle belirteyim. Melami gerçek melami asla ve kat'a ben melamiyim diye kendini böyle ayanmayan ortaya çıkarıp da e, reklam yapmaz. Günümüzde melamiyim diyen grubun içerisinde ha hakiki manada öz melamilik bizim anlattığımız manadaki melamiliği şu an günümüzde ülkemizde yaşayan var mıdır? Ben karşılaşmadım, görmedim ama var mıdır? Vardır, Allah vele. Vardır tabii ki. Allah'ın öyle kulları da var. Ama ben bugüne kadar karşılaştığım hiçbir melamide melamilik vasıflarını asla görmedim. Günümüzde kendisine melami diyen bazı grup var ki özellikle Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi ve Trakya bölgesindeki insanlarımızı daha çok kendilerine çekebiliyorlar. Kendi bu bozuk itikatlarını onlara Daha rahat bir şekilde aşılayabiliyorlar Her ne hikmetse O bölgedeki insanlarımızın Demek ki o bölgede yaşayan insanlarımız da Bu melami diyen Bu sapkın grubun tuzağına düşen insanlarımız da Şöyle kendi kendilerine bir sorgulasınlar O zaman neden bu bölge insanları Daha çok o tuzağa düşüyor Şöyle bir itikatlarına bir baksınlar İtikadlarını sorgulasınlar Ben bu itikadımda bu inanma, imanındaki zafiyetim ne ki böyle üçkahtçıların beşkahtçıların tuzağına rahatlıkla düşmüşüm desinler. İslam hakkında bilgisi olmayan, şeriatın hükümleri hakkında belli bir bilgiye erişmemiş olan zümre bu melami kendine melami etiketini takan bu üçkahtçı beşkahtçı tayfanın ağına takılıyor. Diyorlar ki, "Aa istediğim buymuş." Kardeşim Namazla işin yok bazı gruplar bu melami diye kendisine melami addedenlerin içerisinde hiç namaz kılmazlar beş vakit namazları asla yoktur derler ki biz daim namazdayız nasıl daim namazdasın biz artık orayı açtık geçtik biz her an her dem Allah ile birlikteyiz bütün hakikatleri yuttuk biz artık Allah ile her an birlikte olmamız hasebiyle biz daima namazda sayılırız bu beş vakit namaz kılma işi Allah'ın işidir. Allah kılsın. Onlar kılacak. Onların ihtiyacı var. Gibi iddiada bulunan grubu da var bu kendilerine melami diyenlerin içerisinde. Peki, o grubun içerisinde bulunan insanlara sesleniyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiç beş vakit namazından ödün verdi mi? Ona tabi olan onun zamanında yaşayan sahabe-i kiram ona tabi olan tabi'in ehlullahın seçkinleri hiç böyle bir namazını kılmamak hali oldu mu, oluştu mu? böyle bir şey mümkün değil, yok peki siz nasıl böyle bir iddiada bulunabiliyorsunuz namaz olmadan biz hakikate vardık diye namaz kıldığı halde namaz kılanları da var melamilerin evet beş vakit namazını kılanlar var ama yine itikaden sapık düşünceler içerisinde olanlar var kadın erkek birlikte hep bir araya geliyorlar Allah'ı bilmek, anlamak adına hakikate dair sohbet yaptıklarını iddia ediyorlar. Şeriatın vasıfları üzerinde olmayan bütün bayan bayanlar, erkekler oturmuşlar aynı mekan içerisinde hemhal olmuşlar, hep birlikte güya Allah'ı bilmeye, Allah'ı tanımaya yönelik hakikate dair sohbet yapıyormuşlar sohbetlerine de zevk sohbeti diyorlar hakikate dair zevk sohbeti evet sizin yaptığınız zevk sohbeti ama o zevk sohbeti nefsi emmarenizin zevk sohbeti hakikatte hiçbir alakası yok onun nefsi emmareye tabi olmuşsunuz ondan sonra hakikatten dem vuruyorsunuz şeriatın ölçüsü yok yaşantısı yok biz hakikati yaşıyoruz dile getiriyoruz diye insanları kandırıyorlar burada kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı bu zümrelere karşı, bütün bu saydığımız zümrelere karşı uyarıyoruz. Bir de son zamanlarda televizyonlarda kanal kanal gezen, kendisine aydın denilen ilahiyatçı etiketi olan profesör etiketi olan din bilim konusunda insanları aydınlatma gayreti içerisinde olduğunu söyleyip program yapan bazı şahıslar var ben bunların da bir projenin adamı olduğuna inanıyorum ve sizi de bu hususta derin tefekkür etmeye davet ediyorum bakın dinimizin hükümlerini birçok hükmünü Ehlul Resulullah Efendimizin hadisi şeriflerini saymayanlar bunun içerisinde neler sayalım hadisi kabul etmeyen zümre var bize Kur'an yeter diyen zümre var Sen Kur'an ve hadis birliktedir sen hadisi komple kaldırıp atarsan senin o şekildeki imanın sakat kalır. Sen bu şekilde nasıl insanları irşat edebileceksin? Eğer hadisi kabul etmiyorsan. Böyle diyen zümre var. Hadisi inkar eden kabul etmeyen. Dinimizin bir takım hükümleri Kur'an-ı Kerim'de belirtilen bazı ayetlerde açıklanan durumlar var ki bunları bu ayetleri kendilerince farklı tevil eden bu kadar 1400 küsür senedir gelmiş olan tevili, tefsiri kabul etmeyip, onlar yanılmışlar deyip, farklı farklı tevil ve tefsire kalkışan Kur'an-ı Kerim ayetlerini, evet Allah burada bu ayette bunu demek istemiştir diye iddiada bulunan günümüzde işte bazı profesörler, bazı ilahiyatçılar, bazı din adamları var. Bunlar da işte benim ee, dediğim projenin, yani dış mihraklı bu Milletimizi bölmeye, parçalamaya insanlarımızı, insanlarımızın itikatlarını bozmaya yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunmaktalar. Ve bunlar çeşit çeşit televizyon kanallarında dolaşarak kendi bu görüşlerini, bu hatalı görüşlerini, yanlış görüşlerini yaymaya, insanlar arasında, Müslümanlar arasında fesat çıkarmaya, bozgunculuk yapmaya dair faaliyetlerde bulunmaktadır. Din hakkında derin bilgisi olmayan, şeriatı bilmeyen insanlarımız bunları dinlediklerinde kafaları karışmakta. Onların anlattıkları mevzular nefislerine de hoş geldiğinden demek ki İslam bu şekil, böyle olması gerekir. Doğru anlatan budur. Ee, bu hoca ya da bu profesör ya da işte bu ilahiyatçı diyerek onlara meyletmekte, onların etrafında toplanmaktalar. Tüm bu tehlikeleri, oyunları, projeleri dile getiriyoruz ki Bunların hepsinin farkına varalım. Farkına varalım, uyanalım. Tekrar ümmeti Muhammed bilincini kendimizdeki, toplumumuzdaki bu ümmeti Muhammed bilincini önce kendimizden, sonra etrafımızdan, yakınlarımızdan ve tüm toplumumuzda tekrar inşa edelim. Bu uyanışı elde edelim. Vatanımızın, milletimizin birlikteliğini sağlayalım. Bu amaç için gayret sarf edelim. Bu amaç yolunda devletimizin olan çabalarına, gayretlerine destek olalım. Bu birlik ve beraberliği sağlayalım. Önce kendimiz bilinçlenelim, şuuranalım, ilim tahsil edelim. Çünkü ilim, ilim, ilim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere Resulullah Efendimize tavsiyesi Rabbim ilmimi arttır de Taha Suresi 114. ayette buyurduğu üzere biz de Allah'tan ilmimizin arttırmasını talep edelim. Hakkı hakikati anlayabilecek idrak edebilecek faydalı ilim isteyelim allah Teala'dan ve bu ilmi elde etmek gayreti çabasına girelim. Bununla birlikte eğer ki hakkı hakikati öğrenip idrak edip Allah'a kamil bir kulluğumuzu ifa etmek gayreti içerisindeysek bu ilimleri tahsil etmekle birlikte. Çünkü bazı ilimler vardır ki kesbi cihetle e, elde edilir. Yani çalışmakla gayretle elde edilir. Bazı ilimler vardır ki vehbi cihetle elde edilir. Bu da Allah vergisidir. Ancak Allah'ın dilemesiyle murad etmesiyle o koluna Okuluna ulaştıracağı ilimlerdir. Bu hakikatleri Allah'ı bilmek adına hakikatleri öğrenmek için yapacağınız ilim tahsilinde ise bize en kamil, en güzel, en doğru şekilde hedefimize ulaştıracak olan mürşidi kamillerin emniyeti çok büyüktür. Bir mürşidi kamil terbiyesi altında ancak e, hatalara Yanlışlara düşmeden, yolunu saptırmadan kişi seyri yapıp kamilen kulluğunu ifa etmenin gereklerini öğrenebilir. Bu hakikati de burada dile getirelim. Biz bu sohbetimizde Türkiye'mizde bulunan e, tarikat ve cemaatlerin içerisinde sapkın olanları, bozuk olanları, yanlış olanları, hurafe üzere olanları, bitat üzere olanları, dile getirdik beyan ettik herkes bunları öğrensin diye ama bununla birlikte elbette ki hak ve hakikat üzere olan dosdoğru yol üzere olan Kur'an'a bağlı Resulullah Efendimizin sünneti seniyesine tam ittiba halinde şeriatın ahkamlarını hükümlerini titizlikle gözeten ve yerine getiren mürşidi kamiller ve şeyhler de elbette ki vardır Onların olması hasebiyle zaten bu milletimiz inşallah Allah'ın yardımı bu milletimizin üzerine olmaktadır. Çünkü Allah'u Teala böyle buyuruyor. Mü'mine yardım üzerimize haktır diyor. İşte bu müminlerin olması hasebiyle Cenab-ı Allah'ın yardımı inşallah bizimle beraberdir. Biz de bu manada önce kendimizden müminlik idrakını, şuurunu, açığa çıkarmak gayretinde bulunalım. Evet, bu sohbetimizde bu hafta bu konuları dile getirdik. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahümme rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaben nar <gülüyor> ve veli ve velil müminine vel müminati el ahyai minküm el emmatı Allahumme salli ala seyidina Muhammedin el fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebega Nasrub hak bil hak vel hadi ila siratika mustakim ve ala alihi hak kadrihi ve mektarihi'l azim Subhan yarani subhanellezi mekani ya lemumekani subhanellezi yarani es salatu ve selamun aleyke ya rasulullah es ve ves aleyke ya Allah. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidel al evvelin vel ahirin salavatullahi aleyhim ve aleyna ecmain. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.